Muhterem efendim, hatta hastalıklar ve devaları sayısınca Resulullah'a salat ve selam olsun denmesinin hikmeti nedir? Buraya okurken nasıl niyet etmek gerekir? Hem biz hem cin hem ruhaniler herkesin hem daası var hem de onlara devası var. Çünkü buyuruyor ki manzarallardan bir deva. Böyle çeşit çeşit hastalık var ki yani insan çektiği şu rahatsızlık içinde birkaç rahatsızlığı birden çeker. Her insanda bir sürü rahatsızlık vardır. Bu selat selam aslında da Mevlana Kal'i Hazretlerine ait midir? Nedir? Salgın bir veba gibi bir şey olunca bu sabah namazlarında okunmak üzere ozat kendi müriklerine şey yapıyor. O günden sonra da okunuyor doğuda o Ekrat daha çok şafiler bizim köyde de okunurdu yani. Mesaleleri bilmeden, üstadı bilmeden bu selatü selamlar hep okunuldu yani. O, o şafi imamlar okurlardı. Aleyküm Lâhi ve Öyle bir musibete karşı bunu sait abi bana anlattı birisi Ravza-i e de. Değişik rahatsızlıklarımın yine olduğu bir dönemde. Umbe'ye mi gitmişti, hacca mı gitmişti geldiğinde onu bana söyledi dedi. Birisi Efendimiz'den yakazeten mi almış ne? Akşam ile yatsı arasında yedi defa okunursa bu inşallah Cenab-ı Hak rahatsızlığa şifa ihsan eder. Akşam da yatsı arasında demiş. Evet o açılan yani madem her daha karşılığında deva var demek. Ne kadar dağ varsa o kadar deva var demektir. Bir de işte o dağa karşı da hastalık hastalık olduğundan dolayı biraz hastalığa vurgu yapılarak Cenab-ı Devası talep ediliyor gibi bir şey Belki onların hepsi şifreli anahtarlar gibi Bir şeyi çözüyordur yani Bu da hastalıklarla alakalı bir şey O zatlar kendi kendilerine bir şey uydurup söylemezler Onlardan üstadın intihapları da yine Kendi kendine seçme değildir yani Orada da bir sevki ilahi vardır Bunu katı böyle Selefilik mülazası diyor da hani selefilik mülazası değil hani Hoca diyor. Selefilik gibi mülazası demek lazım. Gibi alakası yok selefilik mülazasıyla. Selefi Salih nevradi esker içindeydi. Selefi Salih sühhtü içindeydi. Selefi Salih riyazat insanlarıydı. Selefi Salih ıçtahat yapıyordu. Evet, böyle kas katı böyle bir nasçılık onlar, o zahiriler çıkardılar onları ve dinin ruhuna çelişkiler soktular, fenalpürler soktular. Onlar bunların hepsini reddederler. Fakat bu büyük zatlar, üstad çok şey olarak yani Zeynül Abidin Hazretleri, Hazret Hüseyin diyor, cevşeni öyle alınmış diyor. E ben hiç sıhhatlı bir hadiste görmedim onu. Fakat böyle bir söyleyince, şimdi böyle ezbere konuşan bir insan değil ki bu. Neşî kaynaklardan gelmiş, o zâtı onu keşfen görmüş, onu doğru biliyorsa, sizin de saygılı olmanız lazım ona. Diyor ki, ''Evrat-ı Kudsiye-i Bahayye'' Muhammed Baudü, Şahin Akşemdi Hazretleri, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'den almış diyor, doğrudan doğruya bunu. E hakikaten o evrat çok kudsi bir evrat yani. Abdülkadir Ceylan Hazretleri'nin evradı işte mecmu lahzapta yani. insanın her satırıyla adeta yüreği ağzına gelir yani. O kadar ciddi, o kadar teveccüh tam içinde icra edilmiş. Bunlar bir insanın karihasından çıkmış şeyler olarak ele alınamaz yani. Allah'ın ilhamıyla, ilham çağlayanları karşısında bu insanlar coşmuş öyle onları söylemişler. Bu açıdan saygılı olmak lazım. Bu büyük sahlara saygılı olmak lazım. Onların fiyizatından mahrum kalır insan.